İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, Havrita isimli uygulamaya tepkiler büyüyor. Uygulamada başıboş köpeklerin işaretlendiği ve öldürüldüğünü söyleyen hayvanseverler sosyal medya ve Change.org'da Havrita kapatılsın kampanyası başlattı. Bunun üzerine site sahibi Siteye yeniden girişlerin durdurulduğunu bildirerek kısa bir ara verdik, notu paylaştı. Deha'ya açıklamalarda bulunan Havrita Başıboş Köpek Haritasının sözcüsü, avukat Devrim Koçak, arkadaşımız tamamen iyi niyetle başıboş köpeklerin refahı ve insanların da başıboş köpekler nedeniyle zarar görmemesi için bu siteyi oluşturmuş. Garip iftiralar ortaya çıkınca bir ara verme kararı aldı. Sitede erişim engeli yok, sitenin kendi sahibi Tamamen durdurdu çünkü art niyetli kişilerin gidip hem işaretleme yapıp sonra da orada canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için kısa bir ara verdik. Bunun sorumluları ortaya çıksın. Sitede şu an eski saldırı vakkalları duruyor, yeni giriş yapılmıyor dedi. Tüm dünyada elektrikli araçlara dönüşüm hızlanırken Türkiye'de halkın en büyük kaygılarından biri olan şarj istasyonu sorunu çözecek yatırım atağı da. Türkiye'de başladı. Firmalar birbiri ardına yeni istasyon yatırımlarını açıklıyorlar. Diğer yandan şarj ağı işletmecisi lisansı alan firma sayısı da 30'a ulaştı. 4 bin olan Türkiye'deki şarj istasyonu sayısının 2030'a kadar 200 bin de yaklaşacağı öngörülür. Türkiye'de bu yılın Nisan ayında resmi gazetede yayınlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği ve ardından Haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yani EPDK'nın işletme ağı lisansı vermeye başlaması firmaları bu alanda harekete geçirdi. Bir yandan mevcut şirketler yatırımlarını arttırma kararı alırken diğer yandan sektöre yeni oyuncu girişi de hızlandı. Bakalım şarj istasyonları gitgide çoğalacak mı? Denizli'nin Tavas ilçesinde açılacak kömür madeni için Cumhurbaşkanlığı tarafından acile kamulaştırma kararı verilen Avdan Mahallesi'ndeki arazilerde kamulaştırma işlemi başladı. Kömür madenine ve acile kamulaştırma kararına çıkan vatandaşlar arazilerinde bulunan zeytin, tütün, üzüm gibi ürünlerin ne maden şirketinden korumak için nöbete başladılar. Bölgede açılacak kömür madenine karşı Mücadele veren vatandaşlar kamulaştırma sürecinde yaşadıklarını Anka Haber Ajansı'na anlattı. Tapulu malımız bizi tehdit ediyorlar. Devlet gelsin dedim ben, kömürcüye vermeyeceğim dedim. Kuyunun başına geldi ben de arada arabadan indim, eşim de motorla gitti. Yavrum bu kuyuyu nasıl gömdün dedim. Öyle deyince benim üstüme yürüdü kepçeyle elim ayağım titredi, can korkusuna kaçtım. Keşke kaçmasaydım yine orada öldürseydi dedi anlaşılan kepçeyle kuyuyu kapatmış. Asbest dolu olduğu söylenen Nao Sao Paola adlı uçak gemisinin Türkiye'ye söküm için getirilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Buna karşı dikili kaymakamlığına dilekçelerini teslim eden Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Ali Ağa, dünyanın çöplüğü değil. Türkiye dünyanın çöplüğü değil ve ölüm gemisini ülkemizde görmek istemiyoruz diye sloganlar attılar. Yüze yakın kişinin katıldığı protesto sonrası dilekçelerimizi çevre Şehircilik ve iklim değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne iletmek üzere Dikili Kaymakamlığı'na teslim ettik. Ali A Çöplük değil Türkiye çöplük diye. dolayısıyla bu tür gemilerin Ali Ağa'da sökülmesine karşı çıkıyoruz, bunu protesto ediyoruz dendi. Platform üyelerinin kaymakamlığa verdiği dilekçede ise şöyle deniyordu. Bakanlığımız Mayıs ayında verdiği onayla 1963-2000 yılları arasında Fransız donanmasında, sonrasında da Brezilya donanmasında kullanılıp Hurda'ya ayrılan Nausa Paulo adlı uçak gemisinin İzmir'deki Ali gemi söküm bölgesine getirilmesine izin verildiğini öğrendik. Fransa'nın daha önce nükleer denemelerde kullandığı bu uçak gemisinin yapım yılı da göz önünde bulundurulduğunda asbest ve radyoaktivite dahil olmak üzere önemli miktarda tehlikeli ve zararlı atık içerdiği bilgileri basında ve kamuoyunda üzüntü ve kaygıyla takip edildi. Ali bölgesinde hala hazırdaki sanayi tesislerinden dolayı kirlilik değerleri çok yüksek. Ali Ağa buna bağlı sağlık sorunlarının en üst seviyede yaşandığı bir yer. Ali Ağa ve çevresinde yaşanan bu tehlike sadece Ali Ağa'da değil söküm işlemi sırasında bu maddeler kontrolsüz bir şekilde çevreye yayılarak geri dönüşü olmayan çevre ve sağlık riskleri yarattığı için hepimizi yakından ilgilendirmekte. Birçok tehlikeli maddeyi içeren gemileri sökme işlemi deniz ve karada yarattığı çevresel kirliliklerin yanı sıra Oksijen kaynağı ile kesimi yöntemiyle yürütülen çalışmalarda hava kirletici bileşenleri de atmosfere veriliyor. Anayasanın 56. maddesine göre herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahip. Çevreyi geliştirmek ve çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi. Buna göre anayasada vatandaşların da çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek konusunda ödevli olduğu açıkça belirtilir. Bu nedenle nükleer serpinti konusundaki ölçümlere dair elde net verisi olmayan, radyoaktivite ve asbest başta olmak üzere birçok tehlikeli ve zararlı maddeyi bünyesinde barındıran Nau Sao Paulo adlı uçak gemisinin ülkemize getirilmesini istemiyoruz.